Ahmed er Rufai Hazretleri, Hak yolcusunun düsturları Nizamülhas fi ehl-i ihtisas Allah'a giden yolda ihtisas kazananlara mahsus nizam ve kaideler Kitab-ı Mübin Bu şaanı yüce olan Allah'ın kitabıdır. Sapa sağlam duran bir hüccettir. Daimi bir mucizedir. Hikmetlerin hepsi onun içindedir. Gizlisi de açığı da, küllisi de cüz'isi de. Arif olan onları görür, bilir ve Rabbinin büyük ayetlerini ve büyük mucizelerini düşünür. İşte bu sır sebebiyledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Sizin en şerefliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın kelamı Kur'an hakikatleri beyan eden ayetlerdir. Hikmetleri içinde toplayan sözlerdir. İlahi sırlardır, rabbani ilimlerdir. Tamamı Kitab-ı Kerim ve kelamı kadim olan şu kitabın sayfalarında toplanmıştır. Hiç şüphe yok ki bunda temiz akıl sahipleri için mutlak bir ibret vardır. Zümer suresi 21. ayeti kerimeden Allah'ın ceval ordusu ondadır. Akan denizleri ondadır. Yağmur, rahmet bulutları ondadır. Faal kılıçları ondadır. Elif lam mim. Bu o kitaptır ki onda Allah tarafından gönderilmiş bulunduğu hususunda hiç şüphe yoktur. O takva sahipleri için Doğru yolun ta kendisidir. O takva sahipleri ki, Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de, Allah yolunda harcarlar. O takva sahipleri ki, Onlar, Sana indirilene de, Senden öncekilere indirilenlere de inanırlar. Onlar, Ahirete de, Kesin ve sarsılmaz bir iman beslerler. İşte onlar, Rablerinden gelen hidayetin tam üzerindedirler. Onlar, işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Bakara Suresi 1-5. ayeti i Kerimeler Sen, ey insan, kudretin örneğini, ilmin ve hikmetin, hal ve şanını ve emir gücünü, Allah'ın kelamı, bu kitabı Kerim'den al. O ki, onda her şey haktır. Hiçbir suretle batıl yoktur. Menfi duygu, temayül ve ihtiraslarına esir düşenler, hevai arzularına mağlup olanlar, nefsleri tarafından perişan edilenler ve böylece kendilerinin, diğer hem cinslerinin fevkinde olduğu vehmine kapılanlar, Kur'an'ın ihtişamından, İstifade etmekte güçlük çekerler. Sakın ha! Şeytanın vesveselerine kapılma. Zira o, seni gurura düşürür. Sana diğer insanlardan üstün olduğun vehmini verir. İnsanlar hakkında Allah'tan kork. Onları hakir görme. Kendinin onlardan üstün olduğun vehmine kapılma. Bak! Noksanlıklardan münezzeh ve beri olan Rabbin insanların en şereflisi ve en büyüğüne ne buyuruyor? De ki ben ancak sizin gibi bir insanım. Kehf Suresi 110. ayeti i Kerime'den Şanı yüce olan Allah bu kelamıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde ancak bizim gibi bir insan olduğunu beyan buyuruyor. Onun üstünlük perdesinin vahye mazhar olmasından ileri geldiğini ise şu kelamıyla beyan buyuruyor. Ancak bana vahyolunuyor. Vahiy Resul aleyhisselamla hitam bulmuş, ondan sonra da kesilmiştir. Misliyetse hepimizde vardır. Misliyet yani misli oluş, biz insanlarla kaimdir, devam etmektedir, bizlerle bakidir hitam bulmaz. İnsanlık devam ettikçe, yani yeryüzünde insan nesli var oldukça kesilmez. İşte bak, gör ki, Allah seni dilediği herhangi bir surette yaratmıştır. Yaratılışından alman gereken, edep, terbiye ve ibret seni al. Seni yine senin cinsinin asli unsurlarından yaratmış, onlardan ayrı ayrı, ve birleşik halde yeni uzuvlar meydana getirerek işte göründüğün şu hale getirmiştir. O halde sen de kendi ihtiyarınla işlenebilecek fenalık ve kötülüklerden uzuvlarını koru. Kulağını yalan, çirkin ve kötü söz dinlemeye verme. Bakılması helal olmayan şeylere bakma. Baktığın takdirde peşinden kimine haset etmene kimini haddinden fazla büyütmene ve kimine de daha fazla rağbet etmene sebep olabilecek bakışlarda bulunma. Rabbinin razı olmayacağı yerlerde yürüme. Ayaklarını böyle yerlerde dolaşmaktan koru. Dilinle hayırdan başka bir şey konuşma. O yalnız hayır söylesin. Rabbinin rızasına uygun olmayan yerlere el uzatma. O ancak Allah'ın razı olabileceği yerlere usansın, Karnını, sırtını, cinsiyet uzuvlarını ve işleyeceği bir fiilden ötürü sorguya çekilmene ve rüsva olmana sebep olabilecek bütün uzuvlarını haramdan ve meşru olmayan fiil ve hareketlerden koru. Gerek genişlik ve bolluk ve gerek darlık hallerinde Allah'a daima şükret. Sıkıntı anlarında da Rahatlık anlarında da onu hep zikret, hatırla. Sıhhatli olduğun zamanlarda da, hastalık hallerinde de hep onunla bir ol. Hastalık halinde de, afiyette olduğun demlerde de, onun kapısında bulun. Hastalık ve rahatsızlık halleri, seni onun kapısında durmaktan ve onun kapısına iltica etmekten alıkoymasın. Zira, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Müminin hali gövdesi üzerinde durmakta olan bir ekin başağına benzer. Rüzgar estiği zaman onu bir tarafa eğer. Rüzgar geçince ise doğrulur, eski yerine gelir ve durulur. İşte mümin de böyledir. O da üzerine gelen belalar sebebiyle zaman zaman eğilir. Facir, fasıksa Sert çamağacına benzer. Hep gövdesi üzerinde dik durur. Ta ki Allah'ın, Dilediğinde, Onun belini kıracağı zaman gelinceye kadar. Öyleyse sen, imanına delalet eden vasıfla, Sürur duy, Sevinç duy. Ona iman ettiğin, Ve ona yöneldiğin için, Rabbinle, Ve ondan gelen şeylerle ferahlan, Neşelen. Her halinde, Ondan razı ve hoşnut ol. aklı selim sahibi kişi, Allah'tan gelenleri, öfkeyle değil, bilakis, rıza ve hoşnutluk içinde karşılar. Kaderin kendisine getirdiklerine razı olur. Hem de her işinde. Ahmak kişinin ise, öfkesi rızasına galiptir. Hem de her işinde. Benzer bir durumda da şudur. İnsanlar arasında, hep öfkelenip pazarlayanlarla arkadaşlık edilmez. Anlayışlı ve birçok külfetlere katlanmasını bilen kişilerle de herkes arkadaşı olmak ister. Nefs, kendisine rahat, sükun ve keyif getirecek şeylerden hoşlanır. Rahatını bozacak, keyfini kaçıracak ve kendisini zevkinden mahrum bırakacak şeylerdense haz etmez, hoşlanmaz. Sen insanlarla iyi geçinmeye çalış. Onlara karşı sabırlı ve tahammüllü ol. Unutma ki bedende yalnız bir tek baş vardır. Birçok uzuv bulunmasına rağmen yalnız bir tek baş. Öyleyse bedenin her usvunun baş olabileceği fikrine kapılma. İşte bunun gibi cemiyette de herkes ileri derecede insani anlayışa ve güzel ahlaka sahip değildir. Fıtratı itibariyle, baş olma seviyesinde bulunmayanlara da de ki, sen baş olma, daha gerilerde kal, zira ilk darbe başa vurulur, ilk sopa başa iner, kuyruğa değil. Ayrıca, yaratılışı itibariyle, daha yükseklerde bulunması gerekirken, kendi uyuşuklukları sebebiyle, daha aşağılara düşenleri de immet ve gayret bakımından yükselt daha yükseklere çıkmalarını teşvik et. Öyle kişiler vardır ki, ilkatleri itibariyle, el durumunda olmaya layıktırlar. Fakat kendi uyuşuklukları yüzünden, ayak durumuna düşerler. Yahut yaratılışları itibariyle, ayak gibi tahammüllü olmaya layıktırlar. Fakat kendi kendilerini, daha az tahammül edebilir duruma düşürürler. İşte sen, Bunlara esas seviyelerini hatırlat ve layık oldukları mertebelere ulaşmaları için teşvik et. Sakın ha, ilmine ve ameline mağrur olarak kendini başkalarından daha hayırlı ve daha üstün sanma. Zira böyle bir hareket, şanı yüce olan Allah'a karşı cüretkârlıktır. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben şöyle buyurdular. Hiçbir kimseyi kendisinin güzel ameli cennete koyamaz. Bunun üzerine sahabiler sordular. Sizi de mi ya Resulullah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular. Evet beni de amellerim beni de cennete koyamaz. Meğer ki Allah'ın fazlı ve rahmeti beni bürümüş ola. Ben de ancak Allah'ın fazlı ve rahmetiyle cennete girebilirim. Ey ümmet ve ashabım, doğruya yöneliniz, doğruluğa koşunuz. Böylece Allah'a yaklaşınız. Sizden hiçbiri ölümü temenni etmesin. Eğer iyi bir insansa ölüm istemesin. Zira muhtemeldir ki yaşadığı takdirde daha çok iyilikler yapabilir. Eğer kötü ve günahkar biri ise yine ölümü temenni etmesin. Zira muhtemeldir ki o kötü kişi kötülüklerden vazgeçer, tövbe eder ve Allah'a döner. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de işaret buyurdukları gibi günahkar bir kulun tövbe ederek Rabbinin rızasını talep etmesi ve ona dönmesi mümkündür. Allah Ekremül Ekremindir.